Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Kur'an Yolu, Türkçe meal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Bugün yine Alimran Suresinin 7. ayetinin tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ayet-i Kerime'de yer alan ve sözlükte kitabın anası anlamına gelen ümmül kitap tamlaması, Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçmektedir. Ümm kelimesinin sözlük anlamları ve ifadenin akışı dikkate alınarak, bu ayette ümmül kitap tamlamasına kitabın aslı, esası, temeli gibi manalar verilmiştir. Şevkani, bu kapsamdaki ifadelerin Kur'an'a aykırı düşen manaların tespitinde başvuru kaynağı olma özelliğine işaret eder. Diğer iki yerde geçen ümmül kitap tabiri ise özel bir anlama sahiptir. Ayetin kalplerinde eğrilik bulunanlar diye çevrilen kısmında geçen zeyl kelimesi, sözlükte eğilme, eğilim gösterme, eğrilme, amaçtan sapma, kayma gibi anlamlara gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu kökten türetilmiş fiiller, çoğul şekliyle kalp ve hem tekil hem çoğul şekliyle basar, görme duyusu ve basiret kelimelerine bağlı olarak altı yerde ve emrimizden cümlesinin yüklemi olarak da bir yerde kullanılmıştır. Fitne, sözlükte bir şeye aşırı düşkün olma anlamına gelir. Bu manadan hareketle kelimeye daha birçok anlam verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de 34 yerde değişik türevleriyle 60 yerde geçen bu kelime, gerek Kur'an ve hadislerde, gerekse İslami ilimlerin değişik dallarında kaleme alınan eserlerde zengin içerikli bir kavram olarak Kullanılmıştır. Bu ayette kargaşa çıkarma, başkalarını saptırmaya çalışma, bazı sapkın fikirleri insanlara şirin gösterip onlara bağlanmalarını sağlama anlamlarında kullanıldığı genellikle kabul edilir. Tevil, sözlükte döndürmek, çevirmek, varacağı yere vardırmak, asli durumuna döndürmek, eksiltmek, sonuç, akıbet, ceza gibi anlamlara gelir. Söz hakkında kullanıldığında onu varacağı manaya kendisiyle amaçlanan anlama ulaştırmak, yani yorumlamak kastedilir. Kur'an-ı Kerim'de tevil kelimesi 15 ayette 17 defa geçmekte, ve buradaki manasının sözü açıklama anlamının yanı sıra sonuç, rüya tabir etme, olayın iç yüzünü haber verme gibi manalarda kullanılmaktadır. Tevil ve tefsir terimlerinin içeriği konusunda görüş birliği yoktur. Bazı bilginler, her ikisini aynı manada kullanırken bazıları tefsiri kesin delile dayalı açıklama Tevili ise muhtemel anlamlardan birini tercih etme manasında kullanmışlardır. Bir izaha göre de tefsir daha çok lafızlarda, tevil ise manalarda söz konusudur. İslami ilimler terminolojisinde tevil, bir nası özellikle Kur'an'daki bir ifadeyi ikna edici bir delile dayanarak zahir, İlk anlaşılan manasının dışında muhtemel manalardan birine çekmek demektir. M. Reşit Rıza, Kur'an'ın hiçbir yerinde tevil kelimesinin sonradan oluşan bu terim anlamıyla kullanılmadığına ve bu ayetteki tevilin anılan terim anlamıyla izahının, batıniye ve onun kollarına mensup kişilerin sapkın yorumlarına kapı aralama tehlikesine dikkat çeker. Bu ayet-i kerimede tevil kelimesi 2 defa geçmekte ve bunların farklı anlamlarda kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çünkü birincisi kötü niyetli, kalplerinde eğrilik bulunan kargaşa meydana getirmek, fitne çıkarmak isteyen kişisel düşüncelerini ve arzularını kutsal kitabı vasıta kılarak seslendirmeyi planlayan tevili amaç haline getiren yani tevil, ihtimal ve ihtiyacı olsun olmasın kafasına belli yorumlara ulaşmayı baştan yerleştirmiş olan kişiler hakkında kullanılmıştır. İkincisi ise bir kısım Kur'an'i ifadelerin gerçekte ne anlam taşıdığını ve ilim sahiplerini bu cümleye dahil kabul eden yoruma göre bunların eğip bükmeden hangi manalara vardırılabileceğini Belirtmek içindir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Alimran İmran Suresinin 7. Ayetinin tefsirinde bir sonraki programda son bölümle karşınızda olacağız. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.